Moda'nın bilinç dışı Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı Has come to... Push the button. Ee, merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Özge Kanlı Modanın bilinç dışında bu hafta markalaşma ve markalaşmanın psikodinamiği özelinde e, disiplinler arası bir sohbet edeceğiz Bu haftaki konuğum sevgili Raquel Bensusan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 Ferrero, Campari gibi büyük markalara projeler geliştirmiş ve Türkiye'ye dönüşünün ardından da Chakra, Darlene, Atasay gibi oldukça ikonik markaların hem yeniden ayağa kalkması hem de Joali, Fomik gibi sıfırdan yaratılmasında roller üstlenmiş kendisi.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 Şimdi şöyle ben sadece kendimle ilgili ufak bir bölümle başlayıp sana hemen ilk sorunu yönelteceğim Markalaşma bir şirketin ayrılmaz bir parçası elbette Müşterilerin markanın adını hatırlamasına, işletmeyi bulmasını kolaylaştırmasına ve rekabette ona çıkmasına yardımcı oluyor Markalar hakkında belki biz her gün düşünmüyor olabiliriz Ancak gerçek şu ki aslında her gün ve her an onlarla etkileşim halindeyiz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 Çok basit bir örnekle konuya girmek istiyorum hani en son güncel konulardan biri olduğu için hı hı. WCSN ve Colora'nın seçtiği bu senenin beş ana rengi tamamen insan psikolojisiyle ilgili hı hı. Bu üç, beş ana renk şu üç hissi uyandırıyor Stabilite, dinginlik ve denge hı. Neden bunları seçmişleri evet. düşündüğümüzde tamamen yine insan psikolojisi ve kolektif duygu durumundan kaynaklanan hı hı. şeyler bunlar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 Geçen katıldığım bir sanat iletişiminde de eğitiminde de bundan bahsettik. Yeni NFT sanatçılarının hı hı. tamamen bağlar ve komün kurdukları komüntiler üzerinden reputasyonlarını koruduğundan bahsettik. Discord'da ve işte Twitter'da bazen de Instagram'da kurdukları komüntilerle sürekli bir iletişim halindeler. Bu buradan karşılıklı paylaşımlarla aslında kendi reputasyonlarını yükseltiyorlar wow. Aynen, bu çok değişen şeylerden biri hmm. sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle ki hmm. bu demin konuştuğumuz gibi hani bu konu bir anda Discord'u da çekilmiş durumda komüniteler çok çok önemli hale geliyor ki aslında yıllardır da hmm. baktığımızda ee, gerçekten komüniti kurabilen e, markalar başarılı ve kalıcı olmuşlar hı hı. Peki psikanaliz dedik biraz da konuyu oraya bağlayalım Jung'a bağlayabiliriz ee, Bu markalaşmalı konuşulan bir şey olsa da gerçekten her türlü marka e, Marka stratejisini yazarken bunu ciddiye almasa da Jung'un farklı arketipleri hı hı. markalaşma aşamasında oldukça işe yarıyor hı hı. Ee, Bu varoluş sebepleri demin bahsettiğimiz bu arketiplerle çok bağlantılı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 Örneğin Spotify'da psikanalizin farklı uygulama alanlarına ilişkin hazırlanan bir podcast serisinin serisinde bazı markaların yüklü miktarlarda yatırım yapmadan önce veya marka personasını, tüketici algı ve davranışlarını etkilemek üzere belli bir reklam kampanyasına başlamadan da önce psikanalistlerden danışmanlık aldıklarını öğrenmiştim ve bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. <Gülüyor> hani klinikte değil artık business yani iş ortamında da demek ki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 Akıncı aslında inanılmaz bir disiplin arası çalışma yürüttüklerini görüyoruz. E peki sen bu danışmanlık verir, bu danışmanlık verirken.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 Delin markasının yeniden ikonlaştırılmasıydı konu. Çünkü Delin bizim jenerasyonun çocukken yıkandığı, hani kullandığı şampuanlarını kullandığı markasıyken bir sonraki jenerasyonda bu bu, bu bak kopmaya başladı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 ürünlerinin iyi olması şart. Ancak e, bunun neticesini çok abarttığında anneler üzerinde büyük bir stres yarattığını gördük. Hmm, i̇stemeden kaçınıyorlar aslında o Evet, alsalar da stres devam ediyor. Yani doğru yapıyor muyum, en iyisini mi aldım, işte evet. yurt dışından bir marka mı alsam, buradakiler iyi mi gibi çok yoğun bir stres. Zaten olabildi, oldukça çok stresli bir dönem. Ancak çocuk biraz büyüdüğünde de şey keşke biraz daha keyfini çıkartsaymışım bana Hı -hı. ve buradan çıkarttığımız e, sen anneliğin keyfini çıkart. E, biz zaten zaten e, annelerin çok sevdiği bir markaydı. Yıllarca araştırmalarda bunlar çıkıyordu. Onlara biraz daha alan açmak ve çocuklarıyla keyifli, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan bir marka haline getirdik. Hı -hı. Hı -hı.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 Şimdi bu neşeli ve keyif, keyife artıran hani annelik keyfini artıran markanın bir diğer şeyi de bundan sonra şişeleri sadece şişe olarak görelim değil şişeleri de etkileşim kurabileceğin ürünler haline getirdik. Yani işte bu tabi bizden sonra olan bir proje stratejiyi koyup rotan belirlendiğinde senin markayla ilgili yapacağın her şey net bir anda önüne açılmış oluyor. <gülüyor> i̇şte nasıl eğlendirebilir çocuklar ne yapar şişeleri alır mikrofonla şarkı söyler. <gülüyor> tamam o zaman bu şişeleri neden biz mikrofona dönüştürmüyoruz?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 ...markalar çıkmaya başladı. Hı hı. Ben de belki şansım... ...belki bunu sevdiğimden dolayı... ...gerçekten daha iyi markalara... ...gitmeye başladım. Sağlıklı atıştırmalık... ...markaları gibi. Böyle dünyaya... ...iyi gelecek şeyler marka... ...portföyümde olmaya başladı oldukça çok. Dolayısıyla hani bizim... ...buradaki rolümüz bu olabiliyor marka... ...sizisi olarak. Genel baktığınızda da... ...bunun tabii ki tamamen çözümü... ...ülkelerin getireceği regulasyonlarla... ...olacak. Yani ne zaman ki... ...üretim tesislerinin...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 Verdiğin referanslar ve bir takım kişilerle ilgili olan imajları Instagram hesabımızda paylaşacağız Dinleyenler de oradan istedikleri zaman belli kaynak ve imajları oradan ulaşabilirler Biz Açık Radyo'ya ve müştereklerine bizi yer için çok teşekkür ediyoruz İki hafta sonra aynı gün ve saatte tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın Çok teşekkürler, hoşçakalın